Alemin ölümü, alemin ölümü gibidir buyuruyor kainatın sultanı. Alem büyük bir ilim adamını, sultanül vaizini kaybedeli tam iki yıl oldu sayın seyirciler. O Konya'nın Tahir hocasıydı. Tam elli yıl kendine özgü üslubu ve beyinlere nakşeden sözleriyle hep doğruları, hakkı ve hakikati anlattı. Ne baskılara, ne gördüğü işkencelere aldırdı. Susmadı, susturlamadı. O, Konya'nın manevi mimarlarından Tahir Büyükkörükçü'ydü. Örnek bir yaşamın ardından 86 yaşında Hakk'a yürüdü. Evet, Büyük İslam alimi Tahir Büyükkörükçü, Hoca Efendi'yi vefatının ikinci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Evet 5 Mart 2011 sabahı Konya'daki bütün camilerden aynı anda yükselen Sala büyük bir alemin çok sevdiği Rabbine kavuştuğunu haber veriyordu. O Rabbine kavuşmuştu ama Konya hocasını İslam alemi de büyük bir alemine kaybetmişti. Hocam sen neredesin? Sen neredesin? Dünya nerede? Bırak bu hikayeleri diyorsanız bana açık söyleyin gelecek cuma çıkmayın. Kızım. Siz kendinize <gülüyor> göre bir hoca bulsunuz. Alemin ölümü, alemin ölümü gibidir hadisi şerefi düsturunca alem yastaydı. 1925 yılında Konya'da dünyaya gözlerini açan Tahir Büyükörükçü, tam 50 yıl kendini özgü üslubu ve beyinlere nakşeden sözleriyle insanlığa hep doğruları, hakkı ve Hakikati anlattı. Zahir Hoca kardeşin sözü kulağında çınlasın. Ne baskı ne işkence. Hiçbir zorluk onu yıldıramadı. Susmadı, susturulamadı. 12 Eylül darbesinde tutuklandı, cezaevinde yattı. Askeri mahkemelerde yargılandı ama nezaketinden ve doğru bildiği gerçekleri söylemekten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 Kimi zaman Muhammed İkbal. Cemaatine akife o sevdirdi. Umut verdi, yol gösterdi. Hiçbir zaman korkutmadı. Her konuşmasında Konya başımın tacı dedi. Konya denince aşk şehri, iman şehri, Kur'an şehri, ilim şehri, mevlana şehri. Hatta da söyleyeyim mi? Enbiya yurdu bu toprağı. Örnek bir yaşam, İslam'a adanmış bir ömür. O, Aşkeri 5 Mart 2011'de çok sevdiği Rabbine yürüdü. Hem Konya hem de kendi deyimiyle Kapı Camii'nin kara kürsüsü Tahir Hoca'sız kaldı. Müslümanlar, ya Medine'de öleyim, ya Konya'da, Kürsi'de öleyim inşallah. Evet. Yemediğine de öyleyim. Söylüyorum bunu. Söyledim size artık. İyice kulağınızda yer etti. Şöyle sabah namazının secdesinde veya kürsüde de şöyle sizlerle has bu hal ederken ruhumu teslim edeyim inşallah. 6 Mart 2011 ise Konya için tarihi bir gün oldu. Aşığın maaşuna kavuşma gününde Tahir Hoca'nın naaşı adıyla özdeşleşen Kapı Camii'ne son kez getirildi. Yüzbinler Sultanülva izini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. O tarihi günde Konya, Abdurrahman Büyükörükçü'nün tekbir sesiyle bir kez daha irkildi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! 86 yaşında Hakk'a yürüyen Tahir Hoca omuzlardaydı. Ebedi istirahatgahına doğru yola çıktığındaysa Konya'da hayat durdu. Her faniye nasip olmayacak mahşeri bir kalabalık, hocasıyla vedalaşıyordu. <gülüyor> Onun için Vuslat, Konya ve İslam alemi için ayrılık anı hiç kolay değildi. Askeri yüz binlerin omuzları üzerinde çıktığı son yolculuğunda saatler sonra üçler mezarlığına ulaştı. Ama arkasında her zamankinden daha fazla duaya ihtiyaç duyan bir ümmet bıraktı. Kafirler çatlasalar da, patlasalar da, kahrolsalar da Allah nurunu tamamlayacaktır. Büyük İslam alimi Tahir Büyükörükçü, Hacı ve İhsadi Mustafa Kurucu Hoca Efendi'nin kabrinin yakınlarında dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Konya, vefatının ikinci yıl dönümünde Tahir Büyükörükçü hocasını bir kez daha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 Evet, vefatının ikinci yıl dönümünde Konyalı Tahir hocasını unutmadı. Tahir Büyükörükçü'nün Üçler Mezarlığı'ndaki kabrine gün boyu ziyaretçi geldi. Konyalılar kabir başında dua etti. 2011'de aramızdan ayrılan Tahir Büyükörükçü hoca efendi vefatının ikinci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı. Başta oğlu Abdurrahman Büyükörükçü olmak üzere Tahir Büyükörükçü hocaya Konyalılar kabri başında dua etti. Tahir Büyük Örükçü'nün Üçler Mezarlığı'ndaki kabre gün boyu ziyaretçi akınına uğradı.